Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30'u gösterirken bir çarşamba günde yine sizlerle birlikteyiz. Kentin Gizli Öyküleri programında gerçek yaşamdan insan öykülerini konu etmeye devam ediyoruz ve aynı zamanda konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün de yine programımızda özel bir konuğumuz yaşam öyküsüyle birlikte... Bizlerle ve az sonra kendisini tanıyınca gerçekten yaşam öyküsünü dinleyince e, bambaşka duyguları sizler de bizler gibi paylaşacaksınız. Buna inanıyoruz. Bugünkü konuğumuz uzaklardan Erzurum'dan Emrullah Diyarbakır. Emrullah Bey hoş geldiniz programımıza. Kenan Bey hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katılmayı kabul ettiğiniz Yaşam öykünüzü bizlerle dinleyicilerimizle paylaşmayı kabul ettiniz. Yani biz teşekkür ederiz Kenan Bey bizlere böyle aradığınızda Erzurum'dan. İstanbul'da bizi böyle eşit dostlarla görüştüreceksiniz, tanıştıracaksınız. Ne Hayat mutlu bize. Bu mutluluk bize ait ne mutlu bize. Emrullah Bey dinleyicilerimiz merak ediyordur. E, kimdir Emrullah Diyarbakır desem? Nasıl tanıtırsınız kendinizi? Evet. Ben Emrullah Diyarbakır. 1964 Erzurum Dadaşköy'ü doğumluyum. Evliyim ve beş çocuk babasıyım. İlk öğlenimi Erzurum köyünde tamamladım. Çocukluk yıllarım köyde geçti. 1966 yıllarında, birçok okulu bitirdikten sonra Erzurum sanayisinde otu tamirciliğine başladım. O günlerde işte şartlarımızın biraz daha dar olması sebebiyle beni hayat tamirciliğe itti. Ota tamirciliğine başladığım yıllardan sonra 1966 yıllarında Erzurum sanayisinde ee, ototamizciliğe başladım. 1982 yılında da atölyemi açtım. Peki, bugün konuğumuz bir kaporta boya ustası Emrullah Diyarbakır. Erzurum'da evet. yaşıyor kendisi. Ee, kısaca hayatını özetledi bize. Az sonra daha detaylı olarak hayatını, e, nasıl bir çocukluk yaşadığını, sonrasında nasıl mesleğe başladığını, neler yaptığını paylaşacağız ama Emrullah Bey aslında bizim bugün programımıza konuk etmemizin, kendisiyle de belki de tanışmamızın vesilesi bambaşka bir Uğraşı var şu anda kendisinin ve yaptığı şeyde inanılmaz fark yaratıyor. Bunu biraz sonra sizlerle paylaşacağız ama önce sormak istiyorum. Erzurum'da doğdunuz, Dadaşköy'de doğdunuz. Nasıl bir köyde dünyaya geldiniz, nasıl bir ailede dünyaya geldiniz? Biraz bahseder misiniz bize? Evet, ben Erzurum köyünde dünyaya geldim. Dört kardeşiz biz. Ee, gördüğümüzde e, biraz köyde arazilerimiz falan olmadığı için babam hayvancılıkla e, geçimini sağladı. Bizi köyde tutmadı Yani köyde hiç uğraştırmadı Otosanayisine yönlendirdi Otosanayisine destek e, edinmemizi istedi Biz de işte öyle otosanayisine gittik o şekilde iş hayatına atıldık Çıraklığa başlamadan önce ama köydeydiniz Köyde yaşıyordunuz Erzurum soğuk, kış şartları ee, birazcık o bize anlatır mısınız? Erzurum'da e, o yıllar nasıl geçiyordu? Evet Erzurum'umuzun yazın serin kışlarının da bilirsiniz. Biraz soğuk geçir. Evet. Ama inanın yazı bir başka güzel, kışı bambaşka bir güzel. Bilmiyorum yani bilir misiniz Erzurum'u? Şöyle 10 santim, 15 santim bir kar yağacak. Papağınızı, erdilerinizi giyeceksiniz. Cebinize de patates e, çözlemesi deriz biz. Evet. Biraz daha sosyetesi. E, kumpir herhalde. Onu da böyle cebiniz alacaksınız. Uşuyacaksınız. Işte, çıkaracaksınız. O kadar da yürümeye çıkacaksınız. Bu kumpirinizi yerken hem de öyle yavaş yavaş gırt, gırt, gırt, kar sesini dinle dinleye gezineceksiniz. Bir başka güzeldir. Çocukluk dönemlerinizde kış çok zor geçirdi ama e, bilirsiniz yani işte o zaman e, kışın yapacak fazla bir şey olmadığından kızak kayardık. Paten yapardık. Lama demirden paten yapardık. Ayağımıza iple bağlar. Tarlalara o zaman su bağlardılar. Tarlalara böyle buz pistine dönerdi. O da oralarda buz pateni kayardı. Doğal bir Çocuğum buz işte pisti. Okula gitmek, hayvanlara bakmak ve işte böyle eğlenceli bir şekilde geçti. Çok da güzeldi yani. Şu anda yani o çocukluk dönemlerimi benim şu anda gençliğin yaşamasını da çok arzulardım. Yani isterdim ama şu anda maalesef öyle bir imkanları yok. Peki okula, köyde gittiniz anladığım kadarıyla ilkokula değil mi? Evet, evet. E, i̇lkokuldan sonra yani İstanbul'un kadın köyü gibi düşünün. Merkez, merkeze bağlı ha, bir köy. Şu, evet, şu an hatta evet, merkezde bir mahalle oldu değil mi? Doğru evet, biliyorum aynı, herhalde. Aynı o şeyle şu anda merkezde bir Peki, mahalle. Peki evet. siz ilkokula gittiniz. İlkokulda nasıl bir öğrenciydiniz? Başarılı mıydınız İlk derslerde? İlkokulda bayağı bir başarılı bir öğrenciydim. Gerçekten araya aranan bir öğrenciydim. Ama ben kardeşlerimin en küçüğü olduğum için onlar daha önceden sanayiye girmişlerdi. Onlar okula gitmezlerdi. Böyle işten gelirlerdi. Biraz da parayla falan uğraşırlardı. Benim çok hoşuma giderdi. İlçokulu bitirdikten sonra okul müdürümüz beni istedi. Çocuğu yapmayın okutun falan diye. Abilerim işte babam oğlum gel sen okutalım yapma işte sen biz seni okutalım işte bak sen başarılı bir öğrencisin. Ama ben hep kardeşlerimi özlenirdim. Erken yaşta para kazanıyorlardı. Meslek edinmeye başlamışlardı. Meslek evet, öğreniyorlardı. Evet, Ama Gerçekten ilerisinde yani esnaf olduğumuz zamanlarda bunu ben çok arzuladım. Yani keşke bir lise mezun olsaydım. Çok demişimdir yani. Bazı yerlerde çok demişimdir. İş hayatına atıldık, başka işler yaptık. Ama gerçekten planlama, programlama, eğitimli oluyor. Yani onun o zaman çok eksikliğini yaşadık. Peki. İlkokulu bitirdiniz, başarılı bir öğrenciydiniz. Okul müdürü okulu hayatına devam etmenizi istedi. Ay, babanızla görüştü ailenizle görüştü ee, babanız size ısrar etti devam edindi ama siz abilerinizden büyüklerinizden gördüğünüz o meslek edinme ve erken yaşta para kazanma size çok daha cazip geldiği için o ortam o şartlar ee, bu tarafa doğru yöneldiniz ve gittiniz Boya Kaporta Ustası'nın yanında çırak olarak işe başladınız. Evet, evet. Sonra nasıl bir çıraklık dönemi neler yaptınız zor geldi mi okuldan sonra çıraklık Çıraklık dönemlerimiz eğlenceliydi. O zaman böyle yani lüks arabalar falan yoktu. Yani işte Erzurum'da o zaman araç sayısı biraz sayılıydı. Daha çok öyle büyük araçlarda, kamyon, minibüs gibi araçlar daha yoğun, yoğunluktaydı. O zaman tabii ki bu şartlarda biraz daha kaba iş yapılıyordu. İşte o şekilde desteğimizi geliştirdik ve işte atölyemizi açtık. Atölyeniz açtınız. Ee, önce çıraklık dönemi işi öğrendiniz. Tabii çıraklık dönemi deyince eskiden e, çırak bulmak da çırak olmak da e, bambaşka e, meziyetler ve süreçler içeriyordu. Şimdi kıyasladığınızda birçok e, meslek erbabı, birçok zanaatkar çırak bulamaktan şikayetçi. E, o dönemde insanlar eğer okul hayatına devam ettiremiyorsa erken yaşta. Bir mesleğe yönel, yönlendirilirdi büyükleri tarafından ve iş öğrensin denip elinden tutulup götürülürdü. Evet. Siz de meslek öğrendiniz, çıraklıktan kalfalığa e, hep devam ettiniz herhalde. Sevdiniz mi mesleğinizi? Mesleğimi çok seviyorum. de çok severek yapıyorum. Yani ben tamircisiyim ama birçok iş yaptım. Yani evet. sadece tamirciliğinde kalmadım. Büyük bir anonim şirket kurduk, demir ticareti yaptık. Adı altında. Sonra marketçilik yaptık. Ee, Almanya'da makine getirtirdik. Ee, lastik kaplama işini yaptık. 17 yıl yaptım. Ondan sonra bayilik yaptım. Bir lastik bir bayiliğin bayiliğini aldım, onu yaptım. İnanın e, o işleri yaparken ilk önce gelip atölyemi açıyordum. Atölyemde işleri yerine düzenime koyuyordum, ustalara teslim ediyordum. O şekilde diğer işime gidiyordum. Peki bir yanda bir girişimci ruh var sürekli yeni iş alanları yeni iş kolları farklı girişimlere giriyorsunuz ve girdiğiniz işlerde de başarılı oluyorsunuz. Başarısızlıkla hüsranla evet, sonuçlarla işler, işler yok. Evet bir iş olmaz. İşine sahip çıkan, işinin peşinden koşturan girişimci bir ruh var şu an e, evet, programda evet. konuğumuz olarak. E, bir yandan da gezmeyi de seviyorsunuz. Sadece Erzurum'da kalmadınız bildiğim kadarıyla. Erzurum dışında da birçok şehir... Gezmeyi çok seviyorum. Benim hobilerimin içerisinde en çok sevdiğim şey gezmekti. Şu anda çocuklarım da yanımdalar. Beni heyecanla izliyorlar, dinliyorlar. Evet. E, 8. ayın 15'i dedi mi ne olursa olsun ben işimi bırakırdım. Bir ay çoluğumla, çocuğumla Türkiye'yi ben çok seviyorum. Türkiye'yi gezmeyi çok seviyorum. Türkiye'yi daha çok tanımak istiyorum. İnanın böyle gittiğim de en ucra yerlere giderim. En ucra köylere giderim ve çok haz alırım yani. Ne güzel. Peki, e, evet. Ebru Allah Bey, kaporta e, ustasısınız, kaporta boya ustasısınız. sanayinde kendi atölyeniz var. Orada çalışmanıza devam ediyorsunuz bir yandan bir e, aileniz var çocuklarınız oldu kaç çocuğunuz vardı? Evet benim beş çocuğum var. Beş çocuğunuz var. Ee, bir de torunumuz oldu. Evet şu anda. Maşallah Allah bağışlasın. E, dolayısıyla e, kocaman bir aile oldu çocuklarla beraber. Evet, Siz bir evet, yandan evet, da işleri evet. devam ettiriyorsunuz. Derken yıllarda yıl geldi 2011'e. E, 2011'de. Erzurum'da bir şey oldu ve sizin hayatınıza da yeni bir alan açıldı, yeni bir hobi diyeceğim. Evet. Yeni bir uğraş Aynen. kazandınız. Ne oldu 2011 yılında? 2011 yılında kış sporları biliyorsunuz. Devletimiz, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere gerçekten hepsine çok büyük teşekkür ediyoruz. Bu memlekete güzel bir yatırım yaptılar. Evet. Patin sahaları, curling sahaları, atlama kuleleri gerçekten böyle pırıl pırıl çok mükemmel tesisler yaptılar. Biz de bunları gittik seyrettik, baktık. Çok yani e, ilgilendik. Bizim de eskiden bu sporları işte demen anlattım. Tarlalarda, çayırlarda, yollarda yaparken artık bu statlar açıldı. 2011 Ransız yılında olarak... üniversiyat, üniversite kış oyunlarından bahsediyoruz. Erzurum'da düzenlenen evet, üniversite gelecek. kış oyunlarından bahsediyoruz. Evet, e, evet. 2011 kış... E, Üniversal e, olimpiyatları seyredeyken Karadam Sporu Kulübü, e, kulübü biz, e, adı altında bir kulüp açtık. Ne yapabiliriz arkadaşlar arasında dedik. Bir kulüp kurduk. O kulüpte biz ne yaparız dedik. Körling'i gittik seyrettik. Baktık bizim yaşımıza uygun 50 yaş üzeri körling yapabiliriz. E, ne yapabiliriz? Atlı Spor Kulübü olarak Kızak yarışları, bu atlarınla kızak yarışları var. Onlara katılabiliriz. Ne yapabiliriz? Dedik, biz güzel kızak kayıyoruz. Geleneksel spor kızak yarışları var. Onlara katılabiliriz dedik. Biz bunlardan birinden birini yaparız dedik ve bir başta şey yaptık. Spor kulübü başmaya karar verdik. Üniversite arası kış oyunlarını izlerken, üniversiteyi izlerken bu sporlardan hangisini evet. biz de yaparız diye bakıp. Gidip beğendiğiniz sporları izleyip sonra biz bunu yaparız deyip bir spor kulübü kuruyorsunuz. Karadam Spor Kulübü. Evet Karadam Spor Kulübü e, kurduk arkadaşlarla beraber. Ve ben atlı başladım, kızakla beraber evet. curling yaparız diye düşünüyorsunuz. O yaşınıza kadar hayatınızda hiç curling'i duymuş ya da izlemiş miydiniz? Hayır hayır. Ya, ya aklımın ucundan bile geçmez. Şu anda bile halen de ben bu curling'i iş yerinde mesleği arkadaşlarıma anlatmaktan artık yani bıktım diyor sen akşama kadar burada zımpara yapıyorsun, arabaları düzeltiyorsun. Orada da gitmişti eline süpürge almışsın, buzu süpürüyorsun, oraları düzeltiyorsun. Sen daha bu kapı sanmadın. <gülüyor> Yok arkadaşım diyorum, diyor, süpürmüyorum işte biz orada curling oynuyoruz, böyle spor yapıyoruz falan. Ezen ya de millet hakikaten yani bunlara bunu anlatmak çok zor. Peki siz curling'e başladınız, Karadam Spor Kulübü'nü kurdunuz ve 2011 yılında... E, sporu ile tanışmış oldunuz, başladınız. E, kim çalıştırdı sizi? Nasıl öğrendiniz? Zorlanmadınız mı? Neler oldu? Birazcık bize bundan bahseder misiniz? Evet, biz başta kulübümüzü kurduk. Ee, Curling'e başladık. Arkadaşları işte 8-10 kişi başladık. Biri dizim ağrıyor, biri başım ağrıyor dedi, birisi soğuk dedi. Azaltı, azaltı, azaltı biz bunu 5-6 kişiye kadar indirdik. Sonra işte antrenmanlara başladık. Antrenmanlara başladıkça bu yani yaptıkça bize zevk vermeye başladı. Yaptıkça bize zevk vermeye başladı. Bayağı bir mesafe katettik. Bu sefer dedik ki arkadaş biz ne yapalım? E, federasyona bildirelim. Artık dedik biz yarışmalara girelim dedik. E, geçen yıl Rusya'da senyörler yarışması vardı. Dünya Kupası senyörler Dünya Kupası vardı. Ona katılmaya karar verdik. Katıldık ve yenildik. Evet. Yani yenildik derken ikinci olduk. Türkiye'de ikinci olduk. Birinci oğlumlar gitti. Çok üzüldük. Gidemediniz, katılamadınız için. Gidemediniz için çok üzüldük. Biz artık bundan sonra ne yapalım dedik. Kendimize bir program yaptık. Haftanın 3 gününde antrenman yaptık. antrenman e, kararı aldık. Ve haftanın bir yıl hiç durmadan, haftanın 3 günü antrenman yaptık. Bu sene curling'de e, Türkiye birincisi olduk. Allah nasip ederse inşallah Nisan'ın 21'inde Senyörler Dünya Kupası'na süreçte katılacağız. Şimdi programımızı dinleyen dinleyicilerimiz için bir kere daha özet geçelim bence. Telefon hattımızda e, bugün programımızın konuğu, kentin gizli öykülerinin konuğu Erzurum'dan Emrullah Diyarbakır. Kendisi e, sanayinde kaporta boya ustası. 56 yaşındaydınız doğru hatırlıyorum değil mi? 54 e, Özür dilerim. 54 yaşında ve 2011 yılına kadar hayatında curling'i duymamışken... Üniversiteler arası kış oyunlarında curling sporuyla tanışıyor. Bu sporu biz de yaparız deyip kendisi yaşıtları arkadaşlarıyla beraber curling sporuna başlıyor. Ve yıllardır azimle mücadeleye de ede. en sonunda bu sene Türkiye şampiyonu oluyor. Kendi yaş kategorilerinde ve yurt dışında dünya şampiyonasına katılma hakkı elde ediyorlar. Ve şu anda evet. telefon attığımızdaki kaporta boya ustamız Emrullah Bey curling sporunda Türkiye'yi temsil etmek üzere yurt dışına gidecek ve az önce antrenmandan çıktığı, programımızda konuk olduğu yoğun bir şekilde çalışmalarını da sürdürüyor. İnsanlar peki sizi duyunca curling sporuyla ilgilendiğinizi tepkileri nasıl oluyor, nasıl karşıladılar? Şu anda gerçekten inilenilecek bir durumdayız. Öyle bir seviye oldu. Ama çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. Şu anda da inilenilecek bir seviyeye geldik. Ve şu anda 28 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'na katılacağız ve inşallah burada da derece almayı düşünüyoruz Ne güzel Arkadaşlardan tepkimiz çok olumlu oluyor Yani bundan 5-6 ay önce Bizim de dalga geçen arkadaşlar Şu anda gerçekten Bizim de gurur duyuyor başladılar İnanın çok büyük bir heyecan sardı Eşimizi, dostumuzu, arkadaşlarımız Ailemizi bayağı bir heyecan Sardı şu anda İnşallah gideceğiz, Türkiye'yi temsil edeceğiz Peki Körling'e anlatmakta zorluk yaşamıyor musunuz Erzurum'da? Şimdi bilinmeyen Erzurum'da bilinmeyen bir spor dalı. Yani Paten'i biliyorlar, ee, at kızakla kaymayı biliyorlar, ee, diğer tüm spor dallarını biliyorlar. Ama Körling Erzurum'a gerçekten çok yabancı. Ama şu anda federasyon başkanımız... Ee, Kenan Şebin Beyefendi'ye gerçekten bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Tüm kulüpler şu anda buralara katılabilmesi için genç sporcular istiyorlar. Genç sporcular da gidip liselerden e, beden eğitimi öğretmenlerinden alıyoruz. Getirip buralarda hem curling'i tanı tanıtıyoruz hem de amacımız gençlere bu sporu tanıtmak, e, işeler vermek. Yani siz... Sadece spor yapmıyorsunuz aynı zamanda genç sporcuların curling sporuna ilgi duyan genç sporcuların yetişmesi için onlara da katkı sağlıyorsunuz onlara da eğitimler veriyorsunuz. Tabii kesinlikle evet. Peki e, ailenizin tepkisi nasıl oldu siz curling'e başlayacağım böyle böyle bir spor var ben bununla ilgileneceğim dediğinizde ilk tepkileri ne oldu şu an nasıl karşılıyorlar? Evet, çocuklar başta gülüyordular üstüne ya baba sen bu sen kıyamazsın sen bu yaştan sonra nasıl yapacaksın falan bunları diyordular ama şu anda benden çok heyecanlılar. Şu anda inanın işte yurt dışında Türkiye'yi temsil etmemiz çocuklarıma da çok gurur verici bir şey oldu. İnanın öyle zannediyorum benim de gurur duyuyorlar şu anda. Ne güzel. Eminim sadece çocuklarınız, aileniz değil, etrafınızdaki arkadaşlarınız da gurur duyuyordur. Ama siz bir yandan da mesleğinizi, zanaatinizi bırakmadınız. Hala oto sanayinde kaporta boya ustası olarak devam ediyorsunuz. Gündüzleri işinize güzel. gidiyorsunuz. Efendim. Gündüzleri işinize gidiyorsunuz, işinizden çıkıp antrenmanlara gidiyorsunuz. Evet. Sabah saat 8'de işimizdeyiz. Akşam saat 5'e kadar, 5'ten sonra da çıkıyoruz. Antrenmanlarımız saat 8'e kadar devam ediyor. Peki buna... Şu da zaten kamp dönemindeyiz. Yani haftanın 3 gün yine bizim aynı antrenmanlarımız devam ediyor. Diğer 2 günde e, özel maç ayarlayıp ayrıyeten maç yapıyoruz arkadaşlar arasında. Peki Emrullah Bey bundan sonrası için hayaliniz planınız nedir? Körlükte nereye kadar gideceksiniz? Körlükte şu anda bizim yaş sınırımız şu anda spor yapmaya biliyorsunuz elverişli değil yani mesela. Sağlığımız İzin verdiği müddetçe Doktorlarımız izin verdiği müddetçe onu ölünceye kadar yapmayı düşünüyoruz Ama ben sanayinin ortamından Buraya geldiğim için Biraz daha rahatım Yani mesela diğer arkadaşlarım Hep işte bir yerlerde çalışmışlar Emekli olmuşlar İşte evlerinden çıkıp geliyorlar Ama ben iş yerinden çıkıp geliyorum Bana sanki dinlenmek gibi oluyor evet. Onlara çalışıyor Onlar yoruluyorlar yaptıkça Ama ben sanki Dinlenir gibi oluyorum. Ee, biz de bir de çocukluktan belli böyle hep deden çalıştığımız için yani inanın çalışmadan duramıyoruz. Yani sanki artık çalışma bizim hayatımızda mecburi gibi bir şey olmuş. Ne güzel. Ee, çocuklarınızdan curling'e ilgi duyanlar var mı? Evet. E, büyük oğlum geldi 2-3 ay kadar uğraştı ondan sonra bıraktılar. Bıraktılar vazgeçtiler ama siz azimle ee, devam ediyorsunuz curling sporuydu. Abi, ölene kadar yani biz bunu bırakmayız. Yani kulübümüzü bırakmayız. Yani kulübümüzde şu anda gençleri yarıştırıyoruz körlükte. Bu da bize çok büyük heyecan veriyor yani. Bu gençlerin bir şeyler yaptığını görmesi, yaptığını görmek, o çocukların heyecanlarını duymak, onlarından beraber heyecanlanmak. inanın bizi kendimiz yaptığımız kadar heyecanlandırıyor. Bu sene bir kız takımımız vardı. Gerçekten çok heyecanlandılar. Hatta yenildiler bir takımı ağladılar. Biz de çok duygulandık. Bu duyguları, ya da, bu duyguları da ayrıyeten yaşıyoruz. Bize sevinç veriyor. Ne kadar güzel. Bir yandan genç sporculara, curling'e ilgi duyan gençlere e, orada abilik yapıyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz. Onları spora teşvik ediyorsunuz, destekliyorsunuz. Kurduğunuz spor ile beraber başka insanların da kış sporlarına ilgi duymasını sağlıyorsunuz. Bir yandan da e, artık bir tutku haline dönüştü size. E, belli bir yaştan sonra hayatınıza girdi curling belki ama dünya şampiyonasına katılacak kadar da başarılı olmanızı sağlayan bir tutkuyla e, sıkı sıkıya Bağlısınız spora e, evet. Bu spor eminim Hayatınıza çok şey katmıştır Ama curling'den sonra hayatınızda Ne değişti ne kazandınız desem Ne söylersiniz bana Şimdi ondan önce şöyle söyleyeyim Curling o kadar güzel bir spor ki Torununuzla yapabileceğiniz bir spor Yani yaş hiç önemli değil Şu anda biz mesela ikinci liglerde Birinciliğe çıkmaya çalışıyoruz Bunları hep üniversite talebelerinden Yapıyoruz bu ligleri burada zaten yaş sınırı yok evet. yani gidip torununuzla oğlunuzla maç yapacağınız bir maç artı çok stresli bir oyun değil rakibinizde hiçbir işiniz yok rakibiniz bir taş atıyor ondan sonra siz gidiyorsunuz o niye attı bu taşı buraya bakıyorsunuz düşünüyorsunuz buna karşılık nasıl bir önlem alacaksınız siz bir oyun kurup onun peşine siz bir taş atıyorsunuz yani köylük o kadar güzel bir spor ki her yaş grubunu Birleştirebilen bir spor. Kilo işi yok, yaşından işi yok. Sadece beceri ve zeka. Ne kadar güzel. Beceri ve zekanızı birleştirdiğiniz zaman bu spor eşyeriye çıkıyor. Bu da yaşından, kiloyundan hiçbir sıkıntısı yok. Sadece sağlıklı olmanız yeterli. Peki size Emrullah Usta akşama kadar burada otosanayda zımpara yapıyorsun... ...akşam da gidiyorsun, buzlu süpürüyorsun... E, ...nasıl bir spor yapıyorsun sen diye e, böyle serzenişte bulunan arkadaşlarınızdan gelip başlamak isteyenler... ...bizi de götür, biz de başlayalım, uğraşalım diyenler oldu mu size örnek alan Evet şu anda çok var, evet şu anda çok var. Hatta şu anda bekleyenler var. Ee, bizim şu anda işte bu olimpiyatlara katılacağımızdan dolayı çok yoğunuz. Bunlar buraya gidip geldikten sonra... 3 grup daha var şu anda müracaat eden onları da Karadan Spor bünyesi altında çalıştırmaya başlayacağız muhteşemsiniz ee, peki yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz dinleyicilerimize buradan hani son olarak bir mesaj vermenizi istesek ne söylersiniz herkes kendine iyi baksın spor yapsın, sporu benimsensinler kışın da Erzurum'a mütlak uğrasınlar, Erzurum'da çok güzel spor alanlarımız oluştu gerçekten Erzurum'u görsünler ben Türkiye'nin her tarafını geziyorum, Türkiye'nin her tarafını biliyorum ama Erzurum bir başka güzel. Gerçekten kışı da güzel, yazı da güzel. Ve spora başlamanın galiba yaşı yok. Hangi yaşta olursa olsun herkese yönelik bir spor var ve yeter spor ki var, uğraşmak istek istek istesin evet, evet, evet. ve başarılı olmak yani istesin. Türkiye Türkiye'nin her tarafı cennet gibi. İşte batıya gidiyorsun e, deniz sporları, doğuya geliyorsun kış sporları. Yani Yapabileceğin, çok spor yapabileceğin çok şeyler var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldunuz Yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız ee, Otosanayede Kaporta boya ustası olarak Meslek hayatınızı sürdürürken hayatınıza bir anda giren Bir spor dalı hem de Türkiye'de Çok bilinmeyen bir spor dalı Curling ile tanıştıktan sonra Hayatınızdaki değişikleri anlattınız aktardınız bize Çok teşekkür ediyoruz Emrullah Bey Sağ olun Biz teşekkür ederiz Kenan Bey Herkese selamlar Erzurum'dan selamlar Teşekkür ederim iyi akşamlar Çok teşekkürler sağ olun Evet efendim bugün programımızda Erzurum'dan Emrullah Diyarbakır konuğumuz oldu. Kendisi anlattığımız gibi program başından beri altını çizdiğimiz gibi otosanay sitesinde kaporta boya uyutası. Ama 2011 yılında ülkemizde düzenlenen Erzurum'da düzenlenen üniversiteler, üniversiteler arası kış olimpiyatlarında e, curling sporuyla tanışıyor. Aslında arkadaşlarıyla beraber gidip bu sporlardan hangisini acaba yapabiliriz? Bize göre de bir spor var mı diye izlerken curling sporunu görüyorlar ve bunu galiba yaparız diye bir yola çıkıyorlar. O yol, o yolculuk onları bugün Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandıracak bir başarı hikayesine dönüşüyor. E, hep programımızda yaşam öykülerini konu alıyoruz ve bütün yaşam öykülerinde... E, o Dinleyicilerimize ilham vermesini umduğumuz sizlerle paylaşırken e, hepimizin dikkatlerini çekecek bütün öykülerin altında gördüğümüz hep ortak bir şey var o da tutku. Eğer yaşamın orta yerinde tutku varsa, bir insanın içinde tutku varsa, o tutkunun peşinden gidince ne iş yaparsa yapsın, kaç yaşında olursa olsun muhakkak arkasından başarı ve hayatına kattığı farklılıklar geliyor. Emrullah Bey de böyle bir konuğumuzdu. E, 50'li yaşlarında curling sporuyla daha önce adın dahi durmadığı bir sporla tanışan, bugünse dünya şampiyonasına katılma hakkı elde eden oto sitesinde tanıştık. Kaporta boya ustası konuğumuzdu. Sizler de eğer benim de anlatmak istediğim bir yaşam öyküm var. Beni de konu kalın derseniz bize Instagram ve Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri sayfalarından ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan yine bizleri takip edebilirsiniz. Kentin gizli öyküleri sayfaları aracılığıyla geçmiş program kayıtlarına yine bu sayfalardan ulaşabilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirer.